1490 numaralı konu, Hazreti Peygamberin tesbih, Subhanallah, Tahmid elhamdülillah, tehlil, la ilahe illallah ve tekbiri, elahu ekber, her şeyden üstün tutmaları, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, benim yanımda, Sübhanilahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü velahu ekber, Allah Teala'yı ortaktan tenzih ederim ve ona hamd ederim,